Akıllı Manda Bir zamanlar küçük bir köyde Edgar adlı bir çiftçi yaşarmış. Edgar küçük bir evde otururmuş ve ufak bir parça arazisi varmış. Edgar'ın ödül adında bir mandası varmış. Bu alışılmadık bir isimmiş ama böyle olmasının kendince sebepleri varmış. Çünkü Edgar mandasını bulmadan önce çok fakir bir adammış. Ödül sahibi için gerçekten çok çalışmış. Tek manda olduğu için sabahtan akşama kadar bütün tarlayı sürermiş ve bütün işlerde Edgar'a yardım edermiş. Edgar tarlasında her çeşit ürünü yetiştirmeye başlamış. Edgar mahallesinde çok saygı kazanmış. Elde ettiği verimden ötürü sevgili mandasına ödül ismini vermiş. Ödül özel bir mandaymış. Akıllıymış ve her zaman hayat doluymuş. Edgar, ödülün özgür ruhlu bir hayvan olduğunu biliyormuş. Ödül iş olmadığı zamanlarda sık sık gezmeye gider, eve akşam dönermiş. Zaman geçmiş ve Edgar bir manda daha almış. Edgar ödülü çok seviyormuş ama iş yükünün çok fazla olduğunu ve paylaşılması gerektiğini de fark ediyormuş. Edgar hayvanını yormak istemiyormuş. Bir gün tarlayı sürerken ödül tarlanın ortasında çökmüş ve derin derin nefes almaya başlamış. Ah ödül. Edgar iki mandasını da eve götürmüş. O gece Edgar'ın gözüne uyku girmemiş. Ödülü emekli etme vaktinin geldiğini biliyormuş. Ertesi gün ödülü ormana götürmüş ve boynundaki çanı çıkartmış. Ödül sevinçle kafasını sallamış. Ödül, sen iyi bir mandasın. Sana olan borcumu asla ödeyemem. Artık daha fazla çalışman gerekmiyor. Artık özgürsün. Seni her zaman özleyeceğim arkadaşım. Git hadi. Değişik yerler keşfet. <gülüyor> Beni de ağlatma şimdi. Eve ne zaman istersen dönebilirsin. Yolu biliyorsun. Mua. Ödül sahibinden ayrıldığına üzülüyormuş. Ama göreceklerinden ötürü de heyecanlıymış. Serin rüzgarın keyfini çıkartarak sevinç içinde yürümüş. Hiç korku duymadan ormanda gezinmiş. Derelerden su içmiş ve yol üstündeki otları yemiş. Kısa süre sonra güneş batmaya başlamış. Hava kararıyormuş. Ödül dinlenmek için güvenli bir yer aramış. Ve o yeri bulmuş. Şu mağara göletin hemen yanı başında. Mo -la -la. ''Burası çok büyük, aynı zamanda çok sıcak. Kalkmak için mükemmel bir yer.'' Ah, ''Oh be, ne kadar yorulmuşum. Bu kadar çok yürüyüş beni zürafa gibi zayıflatacak.'' <gülüyor> Ödül o mağarada yaşamaya başlamış. Göletten temiz su içiyormuş, çevrede otlanıyormuş ve mağarada huzur içinde uyuyormuş. Günler geçmiş ve ödül ormandaki hayatını çok sevmeye başlamış. Ama ödül evcil bir manda olduğu için basit ve masum bir hayvanmış. Ormanın pek çok hayvana ev sahipliği ettiğinin ve bu hayvanların hepsinin kendisi gibi masum olmadıklarının farkında değilmiş. Ödül sevinç içinde yeni hayatını yaşarken onu sürekli gözetlemekte olan bir başkası varmış. Tilki Temi. Ödül gezinmek için mağarasından her çıktığında, Timi gizlice onu takip ediyormuş. Ödül gündelik faaliyetlerini o kadar çok kendini kaptırıyormuş ki, Timi'nin varlığını hiçbir zaman fark etmiyormuş. Hmm, bu manda o kadar cesur ki, ormanda tek başına gezip dolaşabiliyor... Veya ya aşırı cesur ya da aşırı aptal. Çünkü kimin mağarasında yaşadığını bile bilmiyor bence. <gülüyor> Hadi biraz eğlenelim. Merhaba. Sen burada yeni misin? Artık otlamak için her gün buraya geliyorum. O yüzden pek yeni sayılmam ben. Ya <gülüyor> Sen gerçekten de küçük akıllı bir hayvanmışsın. <gülüyor> bir tilkinin bir mandaya küçük demesi de gerçekten bir tuhaf. Aa, benimle dalga geçmeye utanmıyor musun? Ben bu ormanın kralıyım. Sen benim mağaramda yaşıyorsun. Buradaki bütün hayvanlar benim merhametime kalmıştır. Eğer canından olmak istemiyorsan benim karşımda boyun eğmek zorundasın. Çok haklısın. Ben burada yeniyim ama senin söylediğin her şeye inanacak kadar aptal biri değilim. Beni iyi dinle tilki. Senin bu ormanın kralı olmadığını biliyorum. Hatta eminim ki sen bu ormanın ne kadar büyük olduğunu bile bilmiyorsundur. Sana tavsiyem benim zamanımı harcamaktan vazgeçmendir. Temenin içi içini yemiş. Öfkeden tir tir titremiş. Günün birinde bu hakaretin intikamını alacağına dair yemin etmiş. Diğer taraftan ödülse artık daha dikkatli olması gerektiğini anlamış. O kurnaz tilki nerede yaşadığımı biliyor. Bu demektir ki o tilki sürekli beni gözetliyor. Hmm. Ayrıca daha önce hiç aklıma gelmemişti ama o mağara bir başkasına ait olmalı. Mağaranın sahibi geri geldiği zaman ne yapacağım acaba? ''Buralarda daha dikkatli olmam gerekiyor.'' O gece gökyüzündeki ay pırıl pırıl parlıyormuş. Ödül mağaranın içinde uykuya yattığında bir ses duymuş. Ufak bir delikten dışarı bakmış ve yabancı bir gölge görmüş. Önce tilkinin yine kendisini kızdırmaya geldiğini sanmış. Ama gölge yaklaşınca ödül korkudan titremiş. Gelen kişi mağaranın gerçek sahibi olan kaplanmış. Oh hayır. Bu mağara tabii ki kaplana ait. Ne yapacağım şimdi? O kaplan beni yer. Kaplan yaklaşmaya devam ettikçe ödülün titremesi geçmemiş. Bir dakika, bir dakika. Sağlıklı düşün ve sakin ol. Aha! Ben onu görebiliyorum ama o beni göremiyor. Bu benim avantajım. <gülüyor> i̇şte geliyor. Ha? Şişt, senin derdin ne? Ha? Sesimizi duyacak. Pardon afedersin. ama baksana çok lezzetli görünüyor. Demedim mi sana? Burada yaşayan hayvan ikimizi de doyuracak kadar büyük diye... Tamam, sen haklıydın. <gülüyor> bu akşamki yemeğimiz ayağımıza geldi. <gülüyor> Kesinlikle. Korkuyla titreme sırası kaplana gelmiş. Ham, kim, kim bu hayvanlar? Neden durdu? Çok vakit kaybediyoruz ve ben aşırı açım. İstersen biz dışarı çıkalım ve ona saldıralım. İkimizde birden dövüşemez. Bu hile işe yaramış. Kaplan hiç düşünmeden ormana doğru kaçmış. Ödülün içi rahatlamış. Her durumda sakin olmanın önemini artık biliyormuş. Ertesi gün Tim'i ormanda gezinirken kaplana toslamış. Aa! Aa! Aa! Korkuttun beni. Korkuttun mu? Ne? Ben mi seni korkuttum? Ama sen bir kaplansın. Evet evet biliyorum. Ben bu ormanın büyük kedisiyim. Ama burada benden daha büyük ve ürkünç hayvanların olmadığını sanıyorsan çok safsın. Dün gece o hayvanların ikisine rastladım. Mağaramı ele geçirmişler. Kendime yeni bir in aramak zorundayım. Bir dakika. Ne? Ne? Yani senin mağaranda yaşayan hayvan senden daha büyük ve ürkünç mü? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? O bir manda. Ayrıca ikisi derken ne demek istedin? Orada sadece bir manda yaşıyor. Benim bir mandadan kaçacak kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun. Orada iki tane büyük mahluk var. Mahluk mu? <gülüyor> evet. Onların kim veya ne olduklarını ben hiç bilmiyorum. Mağaraya girmedim. Sadece seslerini duydum. Bana saldıracaklardı. Onlar saldıramadan oradan kaçtım. <gülüyor> Zavallı kaplan. Sana oyun yapmış. O mağarada mahlukat falan yok. O bir manda. Ve doğrusunu istersen ben onu bu ormana ayak bastığı günden beri gözetliyorum. Kapa çeneni tilki. Hangi cüretle bana hakaret ediyorsun? Ürkünç bir hayvanı manda sanacak kadar aptal mı görüyorsun beni sen? Sana bunu kanıtlayabilirim. Sen onun avı değilsin. Aksine o senin avın. Tek bir şey yapalım. Ben seninle birlikte geleyim. İkimiz o mağaraya girelim ve içeride her kim varsa yakalaman için sana yardım edeyim. Zaten ben de o çok bilmiş mandayla hesabımı görmek istiyorum. Ama mağaranı geri almana karşılık bana bir söz vermeni istiyorum. Bir daha bana hiç saldırmayacaksın. Hmm. Doğru mu söylüyorsun? Bir dakika. Ya kaçarsan ve beni geride bırakırsan? Ee, buldum. O zaman kendimize bir ip bağlayalım. Bir ucunu senin beline, bir ucunu da benimkine. Böylece kaçmaya çalışırsam... Beni geri çekebilirsin. Oldu mu? Kaplan kabul etmiş. Kendilerini bir iple birbirlerine bağlamışlar ve mağaraya doğru yürümeye başlamışlar. Tilki mutluymuş. İki istediğini de gerçekleştirmenin yolunu bulmuş. Ödüle bir ders verecekmiş ve kaplanın güvenini kazanacakmış. Mağaraya yaklaştıklarında ödül onların geldiğini görmüş. Tilkiyi gördüğü anda da neler olduğunu anlamış. Tilki kendini kurnaz mı sanıyor? Şimdi bırak da ben halledeyim olur mu? Sadece ben söylediğim zaman mağaraya gireceksin. Seni aptal tilki. Ben senden iki kaplan getirmeni istemiştim ama sen bana sadece bir kaplan getirmişsin. Ne? Dün geceden beri tek lokma bile yemedik. Ama şimdi sen bir kaplanı ikimiz paylaşalım mı istiyorsun? <Gülüyor> sen onlar için mi çalışıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Sen gerçekten hiçbir işe yaramazsın. Tamam. Getir şimdi onu içeri. Hayır! Hayır! <Gülüyor> Kaplan can korkusuyla kaçmış. O kadar korkuyormuş ki ipin öbür ucuna bağlı olan Timi aklına bile gelmemiş. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, canım acıyor. <gülüyor> o tilki dersini almıştır. Bugün çok önemli bir ders öğrendim. Eğer sükunetimi korumasaydım, ikisini de buradan kovalayamazdım. Durum ne kadar zor olursa olsun... Her zaman için sakin kalmalıyız. Ödül haklıymış. Her zor durumda sakin kaldığı için kendisine bir yararı dokunuyormuş. Tilkiye gelecek olursak. O da dersini almış olmalı.